İnsanlık Tarihi İnsanlık tarihi, bilindiği gibi Adem'in yeryüzüne gönderilmesiyle başlamıştır. İlk insan ve ilk peygamber Adem, kendisine saygı gösterilmesi emrini tereddütle karşılayan Azazel'in tuzağına düşmüş ve cennetten çıkarılmıştır. Böylece Adem ve Havva, tek yeşil gezegen olan dünyada cinlerle ve sonsuz yücenin lanetiyle iblisleşen Azazel'le birlikte yaşamaya başlamıştır. Dünyada çok uzun zamandan beri iblisin de mensubu bulunduğu cinler yaşamaktaydı. Cinlerin ne zaman yaratıldığını ve dünyadan önce nerelerde, hangi gezegenlerde yaşadıklarını bilmiyoruz. Ancak çağın gelişen ilmi verilerine ve İslam kaynaklarına dayanarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Cin toplumlarının da insan toplumları gibi imtihan edildiklerini, İslam'dan saparak zalimleştikleri vakit uyarıcı gönderildiğini, Uyarıcı hak elçilerini öldürmeye kalkışarak aynen müşrik zalim insan kavimleri gibi helak olduklarını biliyoruz. Bu nedenledir ki içlerinden iman edenlerin kurtarılarak Güneş sisteminde başka bir gezegene yerleştirildiklerini söyleyebiliriz. Bu şekilde Güneş sistemindeki birçok gezegenin yaşanmaz hale geldiğini, sonunda muhtemelen Mars'tan Dünya gezegenine geçtikleri konusunda yeterli olmasa da işaretler bulunduğunu söyleyebiliriz. İşte. Güneş sisteminin bu son ve adeta yaşam için hazırlanmış dünya gezegeninde bir taraftan Adem oğulları çoğalıp yayılırken diğer taraftan cinler ve iblis oğulları ve yandaşları olan cin şeytanlar çoğalmıştır. Dünya tüm canlı yaşamı, bitki örtüsü, yiyecek, içecek su kaynaklarıyla, tüm yeraltı, yerüstü kaynaklarıyla cin ve insanoğlu için yaşam, ölüm yeri ve yurt olarak hazırlanmış olup eceline kadar yaşamını sürdürecektir. Kur'an'a göre insanlık tarihi, insanlık tarihini yahut kavimler tarihini genel olarak iki döneme, periyoda ayırabiliriz. Birincisi Adem'den Nuh'a kadar, ikincisi Nuh'tan dünyanın sonuna yahut fiili kıyamete kadar olan dönem. Kur'an'a baktığımızda insanoğlunun Nuh'a kadar devam eden serüveninden adeta söz edilmediğini görürüz. Nuh'tan sonraki insanoğlunun yani Nuh oğullarının kavimleri peygamberlerin bu kavimlerle mücadeleleri ve kavimlerin helakları açıkça ve ibretli bir şekilde anlatılmıştır. Ancak Adem, Nuh arası Ademoğlunun kavimleri, elçileri ve mücadelelerinden söz edilmemiştir. Ayrıca Nuh tufanının dünya ölçeğinde oğullarını yok etmesi oldukça anlamlıdır ve bize bazı ipuçları sunmaktadır. Nuh tufanının evrensel bir tufan olduğunu Kur'an'dan ve peygamber sünnetinden biliyoruz ve bunun delillerini, İnşallah küresel yok oluş, Nuh tufanı konulu çalışmamızda ortaya koyacağız. Sonsuz yücenin insanoğluna indirdiği son kitap Kur'an'da sadece Adem'in iki oğlu Habil ve Kabil'in mücadelesinden ve peygamber olarak da İdris'ten bahsedilmektedir. Adem'in diğer bir oğlu Şit'in peygamberliğini ise hadis kaynaklarından ve Tevrat'tan bilmekteyiz. Bu gerçeği evrensel Nuh tufanıyla birlikte göz önüne aldığımızda vardığımız sonuç sonsuz yüce Rabbimizin insanoğlunun bu dönemini sessiz karanlığa mahkum etmiş olmasıdır. Ayrıca Tevrat'ın Tekvin bölümü de bizim bu hükmümüzü teyit etmektedir. Demek ki bu birinci insanlık periyodu içinde Adem oğulları öyle yoldan çıkmış, o derece sapkın hale gelmişler ki ya peygamberlerini öldürmüşler ya da peygamber gönderilemeyecek derecede yüce Rabbimizin gazabını üzerlerine çekmişler ve böylece yüce Rabbimiz de bu dönemi sessiz karanlığa mahkum etmiştir. Bu sebepledir ki, Kur'an'ın bu konudaki sessizliği bizce oldukça anlamlıdır ve bu periyodu değerlendirirken bazı sonuçlar tahsil etmemize imkan vermektedir. Bu çağrışımlar, insanlığın birinci periyodunda ortaya çıkan ve insanoğlunun şirke, oradan da şeytanlaşma sürecine girişini bize hatırlatmaktadır. Bu, insanlık tarihinin birinci periyodunda ortaya çıkan sapkınlık öyle bir sapkınlıktır ki, Sonsuz yüce Rabbimizin gazabını üzerine çekmiş ve bu dönem karanlığa mahkum edilmiştir. Sünnetullah şudur, İnsanoğlu önce sonsuz yüce Allah'a teslim olur, sonra kısa bir zaman periyodunda şirke kayar, gönderilmiş uyarıcı elçileri dinlemez, öldürmeye kalkar ve giderek adeta şeytanlaşır ve helak çukuruna yuvarlanır.